Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder Ve salih bir amel işlerse Ona mükafatını iki kat veririz Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır Ey peygamberin hanımları Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla söylemeyin ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, Mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, Doğru erkeklerle doğru kadınlar, Sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, Oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, Namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye, eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca, onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur Allah her şeyi hakkıyla bilendir Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin Onu sabah akşam tesbih edin O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Size merhamet eden Melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir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 Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara mut'a verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını... Ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan, hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz. Mühlet verir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak... Sahip olduğun cariyeler başka Şüphesiz Allah her şeyi Gözetleyendir Ey iman edenler Yemek için çağrılmaksızın Ve yemeğin pişmesini beklemeksizin Vakitli vakitsiz Peygamberin evlerine girmeyin Çağrıldığınız zaman girin Yemeği yiyince de Hemen dağılın Sohbet için beklemeyin Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte fakat o sizden de çekinmektedir. Allahsa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız Ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberin hanımlarına babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan, ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur Ey peygamber hanımları Allah'a karşı gelmekten sakının Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ediyorlar Ey iman edenler Siz de ona salat edin Selam edin Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse Elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün Keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler Yine şöyle diyecekler Ey Rabbimiz biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar Ey Rabbimiz onlara iki kata ver ve onları büyük bir lanete uğrat Ey iman edenler siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti, Göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için İnsana emaneti yüklemiştir Allah çok bağışlayandır Çok merhamet edendir Seve Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur Hamd ahirette de O'na mahsustur O hüküm ve hikmet sahibidir her şeyden hakkıyla haberdardır. Allah yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. İnkar edenler kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime and olsun ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması için her şey o kitapta tespit edilmiştir. İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Yine inkar edenler şöyle dediler, Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi? Allah'a karşı yalan mı uydurdu yoksa onda delilik mi var? Hayır öyle değil. Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler. Onlar önlerindeki ve arkalarındaki kendilerini dört bir yandan kuşatan göğe ve yere bakmadılar mı?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 İşçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık Salih amel işleyin Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay Akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa Ona alevli ateş azabını tattırırız Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller Havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı Ey Davud ailesi şükredin Kullarımdan şükredenler pek azdır Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabbdir. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı körlük etmeleri sebebiyle, Onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Sebe halkıyla bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik. Seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik. Oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın. Onlarsa ey Rabbimiz yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadan ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Ey Muhammed! De ki Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi diye sorarlar. Onlar da gerçeği diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. De ki... Size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki Allah! O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz. De ki bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. De ki Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak. Sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O Gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir. De ki Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine O, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler, Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen, Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, ''Siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk.'' derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere, ''Size hidayet geldikten sonra biz mi size ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz.'' derler. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, ''Hayır, Bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerinin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek oranın şımarık zenginleri biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur bize azap edilmeyecektir demişlerdir. Ey Muhammed de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar fakat insanların çoğu bilmezler. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar.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 Melekler derler ki, seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda... Bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler bu apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Ey Muhammed! De ki ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer teker teker kalkıp düşünmenize öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. De ki sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir. De ki şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz. Eskiyi de geri getiremez. De ki, ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır. ''Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen.'' ''Azabı görünce ona inandık derler.'' Ama onlar için artık uzak bir yerden, dünyadan iman elde etmek nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için... Çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Bizde bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.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 Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez. Yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır.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 Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir Mülk yalnızca O'nundur Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur Dönüş ancak Allah'adır Körle gören bir olmaz Karanlıklarla aydınlık bir olmaz Gölgeyle sıcaklık bir olmaz Dirilerle ölüler de bir olmaz Allah dilediğine işittirir Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin Sen ancak bir uyarıcısın Şüphesiz biz seni müjdeleyici ''Ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. ''Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. ''Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. ''Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. ''Sonra ben inkar edenleri yakaladım.'' Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin Ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar Şüphesiz o çok bağışlayandır Şükrün karşılığını verendir Ey Muhammed Sana vahyettiğimiz kitap Kur'an kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır Onları hakkıyla görür Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adın cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler, hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde ey Rabbimiz bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir, sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı, çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. De ki Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana onlar yerden ne yaratmışlardır. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine kitap verdik de o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmadan başka hiçbir şey ibadet etmezler. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderlerse ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Müşrikler eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince bu ancak onların nefretlerini arttırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şeyi Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı...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 Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an ataları uyarılmamış bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik O halkalar çenelerine dayanmıştır Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır Biz onların önlerine bir set Arkalarına da bir set çekip Gözlerini perdeledik Artık görmezler Onları uyarsan da uyarmasan da Onlar için birdir İnanmazlar sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, leh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir. Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler. Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçilerse şöyle dediler: Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki: Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz, dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin. Kami onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.